İyi günler sayın dinleyiciler. Radyobox'tan hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ben Vahab Tuncer. Bundan böyle Arafta Tarım Gerçeği programında konuklarımla birlikte Türk tarımının sorunlarını, Antalya tarımının sorunlarını, gerçekçi çözümler üretmek, sorunları bilimsel analizler çerçevesinde izlemek üzere sizlerle birlikte olacağız. Tarım Türkiye açısından çok önemli bir sektör. Bu her ne kadar zaman zaman resmi yetkililerce görmezden gelinse de tarım bir takım yıllarda söylenen politikalar çerçevesinde bir çöküş süresini ihtilse de insanlığın en büyük sorunu olan beslenmenin ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması anlamında tarım bugün olduğu kadar gelecekte de çok daha önemli bir sektör olarak gündemde yer almaya devam edecek. Tarımsal sorunların başında sağlıklı üretim geliyor. Bitkisel ve hayvan su üretimi bilimsel veriler çerçevesinde insan ve çevre sağlığına uygun bir şekilde üretmek, insan sağlığından tehdit oluşturmayacak bir şekilde üretmek gerekiyor. İkinci aşamada ise bitkisel ve hayvansal ürünlerden daha sonra mamul maddelere getirilirken yani insan gıda sahaline getirilirken gıda iş yerlerinde bir takım işlemlerden geçiriliyorlar. Bugün ikinci aşamadan yani gıda üretim iş yerlerindeki hijyen koşullarından insan sağlığı açısından nelerin tehdit oluşturduğunu, bu tehditlerin ortadan kaldırılması için nelerin yapılması gerektiği konusunu konuğum, Gıda Mühendisleri Oda Başkanı Sayın Hakkan Ak'la birlikte rüdelemeye ve bu konuda yaşanan sorunları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Sayın Hak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben öncelikle e, tüketici sağlığı, gıda güvenliği ve mesleğimizin geleceği konusunda ciddi kaygılar duyduğumuz bu günlerde bizleri e, stüdyonuza davet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu tasarısı, odalarımız ve tüketici derneklerinin tüm gayretlerine rağmen yasalaştırılmak istenmektedir. Yasalaştığı takdirde tüketiciler açısından toplum sağlığını ve gıda güvenliğini tehlikeye atacak sonuçlar doğuracağını öngörmekteyiz. Sayın Hak, öncelikle bu gıda şeyden yasadan bahsettiniz. Bu yasa şeyde Türkiye Büyük Üniversitesi'nin gündeminde. Sanırım şu anda anayasa tartışmaları çok hızlı olduğu için, ile ilgili meclisi yoğun bir şey, çalışma gösterdiği için bu komisyonların parlamento gündemine inmedi. Geçen de e, ulusal gazetelerde, ve yerel gazetelerde e, Gıda Mensur kima Kimya Mensur Odası'nın, Ziraat Mensur Odası'nın ve Tüketici Hakları Derneği'nin ortak bir basın açıklaması vardı. Bir reklamları vardı. Burada gıda güvenliğimiz tehlikeli diye bir başlık atılmıştı. Ve altında da gıda güveni neden tehlikeli olduğunu açıklayan bir metinden sonra milletvekillerinin sorumluluk almaya ve halkın tüketicinin mühendisin sesini duymaya, halkımızın güvenilir gıda hakkını savunmaya davet ediyoruz denildi. Nedir bu bütün mühendisleri ayağa kaldıran, mühendislerin gıda güveninin sağlanması konusunda ilgili bütün resmi kurumları, Milletvekillerini, yerel yöneticileri ve halkı göreve davet eden şeyin altında yada nedir? Veya daha önce de isterseniz şöyle başlayalım. Gıda güvenliği nedir? Nasıl olmalıdır? Bu gıda güvenliğinin sağlanması açısından bugüne kadar yaratılan mekanizma neydi? Bu mekanizmada hangi sıkıntı yaşanmıştır ki parlamentu yeni bir düzenlemeye gitti? Ve bu düzenlemeyi meslek odaları şiddetle karşı çıkarıp bunun düzeltilmesini talep ediyorlar. Öncelikle dinleyicilerimize gıda güvenliği nedir, risk nedir, izlenebilirlik nedir bu konularda bir bilgi verelim isterseniz. Sağlık riskleri taşımayan gıdalara güvenli gıda ve bunlara yönelik uygulamalara da gıda güvenliği denilmekte. Bu uygulamalar ise gıdada rastlanan olası fiziksel, kimyasal, biyolojik tehlikelerin engellenmesi için alınan tedbirlerdir. Gıda güvenliği gıda üretiminde kullanılan ham maddeden başlayarak hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama, taşıma, dağıtım ve tüketme kadar olan aşamalarda insan sağlığını tehdit eden tüm unsurları engellemeyi hedefler. Gıdaların üretimi, işlenmesi ve dağıtımı aşamalarında olası sağlık risklerinin ortaya çıkmasını önlemek için izlenebilirlik ve denetim büyük önem taşımaktadır. Söz konusu denetim ve izlenebilirlik işlemleri hem işletmenin kendisi hem de yetkilendirilmiş otoriterlerce yapılması gerekmektedir. İzleme işlemiyle o gıdaya ait tüm bilgileri içeren kayıtlara ulaşılması mümkün olabilecektir. Örneğin yediğimiz bir peynirde herhangi bir sağlık riskiyle ile karşılaşılması durumunda o peynirin üretiminde kullanılan sütün elde edildiği ineğe kadar ulaşılması mümkün olabilecektir. Tüm aşamalarda gerekli tedbirler alınabilecektir. Sayın Ak, şeyi öğrenmek istiyorum. Bu gıda güveninin önemine değinirken bugüne kadar ülkemizde ...hijyenin sağlanması, izlenebilirliğinin sağlanması... ...gıda güveni almaktan... Al al ...çıkarılan yasalar neydi, yasal çerçeve neydi... ...kısaca bu e, hangi yasalara, kanunlara göre yapılıyordu ve... ...hangi sistem üzerinden yürüdü... ...bunu bir açar mısınız lütfen? Ülkemizde gıda mevzuatı e, 1930 yıllarında çıkarılan... ...bu mühsat kanuna kadar... E, ...bu mühsat kanuna göre yürütülüyordu... ...bu 1995 yılına kadar geldi... ...1995 yılında Gümrüt Birliği e, süreciyle birlikte... E, 560 sayılı kanun hükmünde kararname ile düzenlenmiş e, ve e, bu düzenleme ile birlikte de sorunlu yöneticilik uygulamasına e, olmasına geçilmiştir. 2004 yılında çıkarılan 5197 sayılı pardon 5179 sayılı yasa ile e, bugüne kadar da e, bu gıda mevzuatı sürdürülmüştür. Özellikle bu 5179 sayılı yasa e, tüketici sağlığına e, yönelik direkt olarak üretici sağlığını ilgilendiren bir e, mevzuat olarak karşımıza çıkmaktadır. 15 yıldır uygulanmakta olan gıda üretim yerlerinde gıda konusunda uzman kişilerin istihdamı uygulaması ile Tarım ve Köy Bakanlığı'nın yetersiz kaldığı gıda denetimlerinde işletmenin sürekli olarak içeriden denetlenmesi amaçlanmıştır. Yani gıda sorumlu yöneticiliği müessesi devreye sokulmuş oluyor. Evet. Sizin ifade ettiğiniz gibi bu e, gıda sorumlu yöneticiliği müessesinin devreye sokulmasının temel nedeni Bugün dağıtım ve satış noktalarıyla 500 bine yaklaşan Gıda işyerinin Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde işitam edilen mühendislerle ve gıdacılarla denetlenmesinin imkan oluşuna kaynaklanıyor. Bakanlık bu işi kendi elemanlarıyla yürütemediği için, kontrol yeterince sağlayamadığı için bir anlamda bu alanda çalışacak özel mühendisleri, işitam eden mühendisleri işyerlerinin patronları tarafından, işyeri sahiplerinin ücretleri ödenmesi kaydıyla bir denetim mekanizması oluşturmuştu. Bu denizlik mekanizması yetersiz miydi ya da yeterince uygulanamıyor mudur ki yeni bir yasa tasarısı gündeme geldi? Şimdi e, bu konuda zaman zaman aksaklıklar da olmuştur. E, yalnız düzeltilebilir aksaklıklar. İsterseniz onlara geçmeden önce sorumlu yöneticilik nedir? Bu müessese nedir? Onlardan biraz bahsedelim. Bu müesselerimizi Kısaca nasıl çalıştığını anlatlarıyla e, bu mekanizma nasıl yürü onu söylerseniz seviniriz. Sorumlu yöneticilik e, gıda ve gıda ile temas eden... E, maddeler üreten iş yerlerinde e, gıdan mevzuatına uygun üretim yapılmasında e, işverenle ilgili sorumlu olan kişi sorumlu üretici. Sorumlu üretici neler yapar? İşletmede hijyen faaliyetlerinin devamlılığını sağlar. Sağlıklı gıda üretilmesini sağlar. İşletmede çalışan işçi ve diğer personelik sağlık kontrollerinin yapılmasını e, sağlar. Hasta veya taşıyıcı e, çalışanların işletmeden üretim yerinden uzaklaştırılmasını ee, sağlar. Ee, i̇şletmede gerekli kayıtların tutulmasını, üretim esnasında oluşan üretim kayıplarının en aza indirilmesini, işletmenin daha verimli çalışmasını sağlar. Sorma yöneticinin e, yani insan bu... sağlığından, çevre sağlığından evet. üretimin daha sağlık koşullarda yapılmasını ve tehdit oluşturmasını engelleme açısından bu işleri görevler yapıyorlar diyorsunuz. Bir şey daha e, şeyde, izleyicilerimizle dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Kıda sorum yöneticileri kaç iş yerine bakabiliyorlar? Kaç alanda sorumluluk üstlenebiliyorlar Mevcut yasamızda e, sorum yöneticiler işletmeler kapasitelerine ve çalışan kişi sayılarına göre e, sınıflara ayrılmıştır. E, 60 beygir e, motor, motor gücün üzerinde kapasitede ve çalıştırdıkları kişi sayısı 15'in üzerinde olan işyerlerinde tam zamanlı olarak e, gıda, kimya ve ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler istihdam edilebilmektedir. 60 beygir gücünün altında olan ve 15 kişinin altında e, personel çalıştıran işletmelerde ise saydığımız meslek mensuplarının haftadan bir günü e, çalıştırmak zorunluluğu vardır. Peki Türkiye'deki bütün e, gıda üretim işyerlerinde bu sandım, saydığımız meslek gruplarının tamamından bir teknik eleman ve veteriner kim istihdam ediliyor mu? Yoksa bu mevcut yasaya rağmen e, merdiven altında kaçak olarak üretim yapan işyerler de mevcut mu? Mutlaka Türkiye'de e, yaklaşık e, 40 bin e, kayıtlı işletme vardır. Yaklaşık e, bizim tespitlerimizde 54 bin civarında kalabiliyoruz. E, Toplam işletme olduğu yaklaşık 10-14 bin civarında kayıt işletme olduğu... Yani mevcudun %25 civarında diyorsunuz hatta %30 civarındaki kayıt çalışıyor. Evet. Ve bu anlamda hakikaten ciddi anlamda bir denetimsizlik, kontrolsüzü yok. Evet. Sayın Ak, ben bir şeyi daha dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bu konudaki bizim açımızdan önemli. Zaman zaman televizyonlarda çok gıda güvenle ilgili programları izliyoruz. Bunlarda da insan sağlıklı tedbirini görüyoruz. İsterseniz kısa bir ara verelim. Bir... Müzik arası verelim. Daha sonra bu konuyu detaylı olarak incelemeye devam edelim. Radio Bucks. Sayın Demizler, tekrar birlikteyiz. Konuğumuz Gıda Menser Udası Antalya Çubesi Sayın Hakan Ak. E, ara vermeden önce gıda sorumlu yöneticiliği mekanizmasının nasıl çalıştığını ve gıda güveninin önemine değinmiştik. E, şimdi de bu e, az önce ifade ettiğim gibi görsel basına televizyonlara yansıyan gıda işyerlerindeki, e, gıda güven anlamındaki sıkıntılı pozisyonlara denemek ve bunların neden kaynaklandığı konusuna ifade etmek istiyoruz. Sayın Ak, bu söylediğimiz çerçevede e yeterli tedbirler alınmazsa, burada gerekli e, düzeyde tekniği aramanı çalıştırmasına olanak sağlanmazsa, halk sağlığı nasıl tehdit altına girer? Bunu halkımıza kısaca paylaşalım. Nedir yani sıkıntı? Hangi tür e, e, biyolojik etmenler, hangi tür e, kimyasallar halk sağlığını tehdit etmektedir? Bunları kısaca söyler misiniz? Tarım ve Bakanlığı'nca hazırlanıp e, meclise gönderilen veteriner hizmetleri bitti saldığı gıda ve yem kanunu tasarısı Türkiye'de kayıtlı 40 bin gıda işletmesinin %80'inde sorumluluğun uygulamasına son vermekte. İşletmeler gıda güvenliği yönünden zaten yetersiz olan gıda denemek yanında işletmecilerin alışkanlıklarına terk edilerek tüketici saldığı tehlikeye atılmaktadır. Tasarı da 30 beygir gücün altında olan ve 10 işçiden az çalışanı bulunan işletmelerin gıda güvenliği açısından risk yaratmadıkları kabul edilmekte bu işletmeleri sorumlu yönetici uygulamasının dışında bırakılmaktadır. Bizler gıda mühendisliği odası olarak gıda güvenliği hiçe sayan halk sağlığı yerine ticari rantı tercih eden bu yasayı kesinlikle karşıyız. Yüce Meclisimizin gıda güvenliğinden ödün vermeyerek hem işletmelerin teknik ve hijyenik şartlarını yükseltildiği hem de personel çalıştırmanın küçük işletmeler üzerine büyük bir yük oluşturmadığı halkın, esnafın ve mühendislerin yararına çözümden yana bir tavır göstereceğini bekliyoruz. Bu tavrın göstereceğini bekliyoruz. Meslek odaları olarak e, ilgili bütün e, yetkili kurumlar bu konuda kalktı aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu'ndaki e, ilgili milletvekillerinin başlangıçta bu konuda meslek odalarının e, seslerine kulak yer aldı. Daha sonra yukarıdan gelen talimatlar çerçevesinde bu yaraları dikkat almadan Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlıyoruz gerekçesiyle. Ee, düzenlemede daha geriye giden bir düzenleme yaptıkları ortaya çıkıyor. Aslında e, söylemek e, gerekirse e, kısaca halkımızla paylaşmak istiyoruz. Neden gıda güveni, neden teknik elemanların denetimini istiyoruz? Bu konuda hangi riske bizi bekliyor? Bunları e, kısaca anahtarıyla paylaşmak lazım. Örneğin zaman zaman basında yer alan ve halkımız tarafından bilinen aflatoksin adlı bir fungusun İnsanlarda kanserojen bir madde nedesiyle hastalığa yol açtığını biliyoruz, kansere neden olduğunu biliyoruz. Yine e, süt ürünlerindeki bazı mikrobiyolojik faaliyetlerin insanların hastalanmasında neden olduğunu biliyoruz. Yine bana, bunun yanı sıra Salmonella'nın veya bir takım E. diye tanımlanan e, şeylerin e, bakterilerin insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ettiğini biliyoruz. İşte gıda güvenliğinde gerçekten bir teknik alamanın denetimli veterinlerin kontrolünde yapılması. Bu gıda işlemleri sırasında, üretim işlemleri sırasında bu tür insan sahiplerinden tehdit oluşturan mikroorganizmaların gıdalara bulaşması ve bu gıdaların halka ulaşmasıyla ciddi anlamda hastalanmasına hatta zaman zaman salgın hastalıkların ortaya çıkmasına neden olduğunu diyoruz. Yine gıda işyerlerinde üretilen gıdaların raf uzatmak onların daha albendi kazanırmak için çok çeşitli boya maddelerinin kullanıldığını ve katkı maddelerinin kullanıldığını diyoruz. Eğer bu ee, şey olarak standartları elde edilmiş ve izin verilen katkı maddelerinin ve boya maddelerinin dışında başka maddelerin kullanılması da yine insan sağlığından tehdit oluştuğunu hep birlikte bildiğimiz yine sorunlar. Yine bitkisel üretimde kullanılan tarım ilaçlarının çok ciddi anlamda insan sağlığından tehdit oluştuğunu biliyoruz. Kısaca söylemek gerekiyor. Bu listeyi uzatmak mümkün. Bütün bunların ortadan kaldırılabilmesi için sadece tarımsal üretim aşamasında yani tarlada üretirken, serrada üretirken, bahçede üretirken tedbirine alınması yetmemektedir ve bu alanda da üretim sırasında da bir takım e, daş yapmalarının tedbirine alınması gerekmektedir. Bu konuyu yönelttiğimiz Tarım ve Köyüçleri Bakanlığı'nın sayın yetkilileri örneğin e, Müsteşehir Adem Sayın Niyat Paktil, Tarım ve Köyüçleri Bakanlığı'nın üretim aşamasında bir takım düzenlemeler yaparak bir takım yasal düzenlemeleri yaptığını bunları hayata geçirdiğini dolayısıyla Gıda iş ötesinde üretim aşamasında bir takım tebdül aldıklarını söylüyor. Alınan tebdülere baktığımız zaman da işte tarım danışmanlığı sisteminin hayata geçirilmesi, tarımsal üretimde kullanılan bütün koruma ürünlerinin ilaçların reçeteyle satışının sağlanması ve zira ilaç bayilerinin sınava tabi tutularak bu satış yapmaları sağlanması önemlidir ama yüzdeyerek ifade edeyim ki bu konudaki yapılan bütün yasal düzenlemeler bugüne kadar kağıt üzerinde kalmıştır ve bugün yurt dışına gönderilen ürünlerde zaman zaman ilaç kalıntırası sonucu çıkması da sistemin işlemediğini kağıt üzerinde kaldın açık belirtisidir. Şunu ifade etmek istiyorum. Eğer bakanlık olarak bu konuda gerçekten samimi bir yaklaşım içerisindeysek çok ciddi tedbir almayı düşünüyorsak Nasıl üretim aşamasında tohumdan sofraya kadar gıda güveni sağlamak için kullanılan bütün kimyasalların denetimini sağlamak evet. ve kimyasalların kontrolü bir şekilde mühendislerin teknik elemanın denetimini kullanmaya sağlıyorsak aynı şekilde gıda işyerlerinde de gerekli teknik eleman kontrolunu sağlamamız gerekir diye düşünüyorum. Ama az öncesini ifade ettiğiniz gibi şu anda meclisin bünyesinde bulunan yasa tasarısı bu konuda ciddi bir açığın ortaya çıkacağını ortaya koymaktadır. Getirilen yasa tasarısıyla e, yine de siz ifade ettiniz 30 beygir gücünün üzerinde ve 10 işletme çalıştıran işletmenin altında kalan büyük teknik işletmelerde tekniği alman, çalışma zorunu ortadan kaldırmaktadır. Bu işletme sayısı Türkiye'deki işletme varlığına göre ne kadarını kapsamaktadır Sayın Ak? %80'i e, %80 30 beygir gücün altında. Ve 10 yani 10 yaklaşık kadar. 30 bin üzerinde işletme. Aslında... E, Birçok gıda skandalı da bu daha küçük işletmelerden kaynaklanıyor. Yani asıl kontrol edilmesi gereken küçük işletmeler. yani Biz tam tersini yapıyoruz. Ee, biz bu konuda bildiğiniz gibi e, ziraat medansör odası, kimya medansör odası ile ilgili ortak bir önerimiz vardı. E, onlarla Tüm iş, gıda işletmelerinin eksiksiz bir biçimde teknik eleman çalıştırılması yönelik. Küçük işletmelerin lisans eğitimi almış teknik personel tarafından... Kamu adına görevlendirilmesi yani eğer bu işletmeler üzerine maddi olarak yük geliyorsa yani devlet e, gıda maliyetleri, ziraat maliyetleri, kimya maliyetlerini görevlendirsin, devlet bunun e, maddi yükünü karşılasın şeklinde bir önerimiz vardı. Bunlar yeter ki denetimsiz kalmasın, gıda güvenliği tehlike e, düşmesin. Ne kadar yük getiriyor? Sayınak örneğin. Bugün bazı iş kollarına göre, kapasitelerine göre, çalıştığı personel sayısına göre, üretim şekline göre bir mühendisin, yani gıda, kimya, ziraat, mensupları, terimlerinin beş iş yerine bakabildiğini söyledik. Yani işletme çok büyük ölçekliyse bir, şey bir mühendis beş iş yerini denetleyebiliyor. Beş iş yerinden de bugün dört odanın, üç odanın ortak imzalık protokol çerçevesinde talep edilen ücret de 350 TL civarında olduğunu biliyorum ben. Evet. 350 TL ücret büyük, gıda iş yeri için aylık ücret çok yüksek bir ücretmedir. Çok yüksek değildir zaman e, toplamına da baktığımız zaman yani ne kadar yük getirecek diye baktığımız zaman da, e, toplam 100 milyon lira bir yük getiriyor tarım bütçesine ya yani bu da toplam tarım bütçesinin 50 bütte birine tekabül ediyor. Anladım. Yani diyorsunuz ki bu çok büyük bir meblağ değildir ama esnafa da bu ekonomi kriz ortasında bir sıkıntı yarattığını e, ifade ediliyor gündeme getiriyor. Esnaf da kendi açısından belirli ölçüde haklı olabilir. İsterseniz bu sata tarzının esnafa yansımalarında bir küçük aradan sonra tekrar değerlendirelim. radio box radio box. Altyazı Deep not Çolsa dal kabuklar etrafında el penke divan dursa sapakulba kapa itibar etme dostum içi boş tencerenin bu sofrada yeriyor para pula ihtişama aldanıp kanma dostum içi boş insanların bu dünyada yeriyor sapakulba kapa İtibar etme dostum, içi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para kula, istişama, aldan hep kanma dostum. Evet Sayın Ak, aradan önce bu şeyin e, gıda iş yerlerinde kontrol ve denetim işlerini yapan mühendislerin gıda sorumlularını ödenen ücretin esnafa büyük getirip getirmediğini ifade etmiştik. Az önce söylediğim gibi 5 iş yerine bakan mühendislerin işletmeden aldıkları ücret 350 TL civarındaydı. Ekonomik büyüklük olarak çok fazla bir büyük rakamı ifade etmese de bu ekonomik kriz ortamında özellikle... Küçük işletmelerin, yufka üreten, dondurma üreten bazı kasabalardaki, beldedeki üreticiler arasında bir yük getirilir, kabul edelim, varsayalım. Bu yükten bu esnafı kurtarmak, popülist bir yaklaşımla yaklaşan seçimleri de dikkate alarak biz buralarda artık kıda sorunu <gülüyor> çalıştırmayacağız, bu işten vazgeçeceğiz demek midir? Yoksa o mekanizmayı koruyarak esnafı o ekonomik yükten kurtarmak mıdır? Hangisi tercih edilmezdir sizce? burada amaç e, popülist bir yaklaşım güdülüyor. E, esnafın e, hükümete baskısı söz konusu. Yani burada da e, bunu yaparken de gıda güvenliği de göz ardı ediliyor. Yani burada e, halk sağlığı, toplum sağlığı ön plana çıkarılıyor. Bir olanın istihdam boyutu var. Yani işte kimihan, ziraat, gıda mühendislerinin 20 bin tanesinin e, e, işsiz kalacağından söz ediliyor. Yani İşsizliğin e, hat safhaya geldiği günümüzde e, böyle bir uygulama, böyle bir yasa tasarısının gündeme gelmesi e, bizleri de çok üzmektedir. Aslında bunun işaretlerinin yeni olmadığını düşünüyorum ben. Örneğin e, bundan bir süre önce İstanbul'da e, Frıncılar Federasyonu'nun bir toplantısında e, Tarım ve Kürsleri Bakanımız kürsüden gıda sorumlu yöneticilerinin fırınlarda kaldırılacağını açıkça müjdelemişti. Ve yaklaşık 6 ay önce müjdelemen bu haber bugün gerçekleşmiş gibi görünüyor. Yine bu alanda geçmişte bir e, gelişme yaşanmıştı. Hepimizi birlikte üzen, kahreden bir gelişme yaşanmıştı. 20 beygir gücünün altındaki fırınlarda fırın ustalarının gıda sorumlu yönetici yapmasını olanak tanımıştı. Biz bugün gıda sorumlu yönetici mekanizmasında gıda sorumlu yöneticilerinin denetledikleri iş yerinden ücret almalarının bir sakınca yarattığını ifade ederken o şekildeki bir düzenlemede fırın patronunun önünde çalışan fırın ustasının o işlerin denettiği çok ciddi soru işaretleriyle doluydu. Ve MSEG'de olarak bu düzenlemenin iptalıyla ilgili olarak Danıştay'a başvurulmuştu. Danıştay halkın güvenliğinin, halkın gıda güvenliğinin sağlaması anlamında bu düzenlemeyi iptal etmişti. Her ne kadar Tarım Bakanlığımız bu düzenlemeyi yürürlüğe sokmakta biraz ayak girese de daha sonra yapılan görüşmelerle bu e, aksaklık giderilmişti. Ve tekrar ...bundum amelörü üretilen yerlerde mühendislerin çalışmasına olanak sağlanmıştı. Şunu ifade etmek istiyorum yani... ...bu son gelinen düzenlemenin işaretleri bundan bir süre önce verilmişti ve... ...Bakanlık şu bu şekilde biraz da esnaf lobilerinin baskısı altında... ...bu düzenlemeyi yapmaya hazır gibi görünüyordu. Ve gelinen noktada da bu düzenlemenin yapıldığı ortaya çıkıyor. Eğer ekonomik kriz ortamında esnafın korunması gerekiyorsa... ...bir ekonomik yüklem kurtarılması gerekiyorsa... ...az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bu sorunun çözümü burada gıda sorunlu yöneticilerinin çalışmasına denetimlere son vermek değil o denetimlerin daha etkin yapılmasını sağlayarak gıda sorunlu ile işveren arasındaki, iş yeri sahibi arasındaki patron çalışan ilişkisine son verecek bir düzenlemenin yapılmasıdır. Biz geçmişte odaları olarak bunun şeyini de önerisini yapmıştık. Söylediğimiz şuydu, gıda sorunlu yöneticilerinin ücretleri bir havuza aktarılsın bu havuzda meslek odaları verilsin ve gıda sorunlu yöneticisiyle işveren arasındaki patron çalışan ilişkisi son verilsin ki kıda sorumlu üniversiteleri yerine daha ciddi denetlesinler. Daha sağlıklı bir kontrol mekanizması oluştursunlar demiştik. Bu yapılmadığı gibi şu anda gelinen noktada ise tümden kaldırılmaktadır. Yine az önce siz diye ifade ettiniz. Sağlıklı olan ekonomik kriz ortamında küçük esnafı da koruyacak bir şekilde bir şeyin düzenlemenin yapılmasıdır. Bu düzenlemenin yolu da gıda sorumlu yöneticiliğini ortadan kaldırmak değil gıda sorumlu yöneticiliğini daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacak olan ve ücretlerinin devlet tarafından verilmesini sadece bir yapının oluşturulmasıdır. Siz bir 100 milyon lira kadar tutuyor dediniz. Sanırım bu meslek odalarının ortaya çalışmasıyla belirlenmiş bilimsel bir veri tabanı, bir rakam. Bu 100 milyon lira Türkiye'de tarım aktarılan ücretin, bütçenin ne kadarıdır? 55-5.5 milyar liradan söz ediliyor. Yani bunu 50'de birine tekabül ediyor. Yani bu da yani gıda güvenliği derken yani yanlış üretilen gıdalar sonuçta insan sağlığıyla ilgili ve insanların e, kanser olabileceği veya e, çok sağlıksız ortamlarda gıda skandallarının olacağı bir e, sonuca da götürebilir. Yani bunu engellemek adına bu e, finansmanın devlet tarafından karşılanabileceğini. Hayır yani diyorsunuz falan. ki bu tamamı devlet tarafından verilse bile 50'de biri kadardır. Evet. Peki e, Türkiye özellikle kansere yılda ne kadar para harcıyor? 2,5 milyar dolar. Evet. Yani Türkiye e, kanserle mücadele için yurt dışındaki ilaç firmalarına yılda 2,5 milyar dolar aktarırken 70 milyonun sağlığını korumak için e, az önce ifade ettiğiniz gibi 100 milyon TL'lik bir kaynağı çok rahatlıkla sağlayabilir. Ve yine biliyoruz ki bu konuda konuştuğumuz sohbet ettiğimiz e, sağlık elemanları hekim arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız aynı şeyi ifade etmektedirler. Halkın sağlığının koruması, tarımın sağlığının korunması, insanlar hastalıktan sonra oraya kaynak aktarmak, tedavi masraflarını karşılamak, ilaç daha çözüm bulmak değildir. Önemli olan koruyucu hekimeyin geliştirilmesi ve bir anlamda da toplumun sağlıklı beslenmesini, sağlıklı barınmasını sağlayacak sağlıklı e, kentleşmesini sağlayacak tedbirlerini alınarak hastalanmasını engellemekten geçmektedir. Bu alanda az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi gıda işyerinde yapılacak bu denetimlerin sürdürülmesi, etkin bir şekilde sürdürülmesi ve devlet bütçesinden 100 milyon TL'nin aktarılması belki de sağlık harcamına çok önemli tasarrufa getirecektir ve topluluğu yük de oluşturmayacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii ki kesinlikle. Ben biraz da yasanın geneline de bir bakmak istiyorum. Yani yasada tespit etti, tespitlerimizle gündeme getirmek istiyorum. Genel olarak baktığımızda yasa taslağı açısından e, bitki yetiştiriciliğinde kullanılan pestisitler, hormon ve benzeri su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan ilaçlar ve hormonlar yasada yer almıyor. E, bu haliyle yeni taslak 5179 sayılı kanunun da gerisine düşmüştür. Evet. Özellikle e, ülkemiz koşulları sektör ve tüketicinin beklentilerini karşılamayan ve sadece bazı mesleki kazanımlar üzerine oturtulmuş arayışlar yerine, 5179 sayılı kanunun eksik hükümlerinin güçlendirilerek yürürlüğe sokulmasıyla gıda alanında mevzuat düzenlemesinin yeterli olacağı açık. Halk dilinde gıda değeri olan hayvanlar dışında ev ve süs hayvanları, veteriner sağlık ürünleri, insanlar tarafından tüketilmesi önerilmeyen veya yem kanalı ile gıda değeri olan hayvanlar eee yan ürünlerin gıda güvenliğine sağlamaya yönelik mevzuat içerisinde yer almamasına rağmen söz konusu TASLAK'ta yer almaktadır. Halen var olan ülkemiz mevzuatında da böylesi bir yaklaşım söz konusu değildir. Bu konuda usulmuş uygulamalar ve teamüller bulunmamaktadır. E, saynak bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Bu aradan sonra e, TASLAK'taki diğer olmuşlukları da kısaca değerlendirerek Programı sürdürmek istiyorum. Pencereden kar geliyor, aç gözünü dünya Saklarda bir kör iskeli eski bir mavna Garip ömrüm dış görüyor Yaz yazabilirsen Avucumda bir kurşun kalem Bir beyaz sayfa Avucumda bir kurşun kalem Bir beyaz sayfa Can içimden bir gökyüzü kanatlar uçuyor. Acında bir güçlüyü dünyamızı damış yunş. Birader şırnaktan dönmüş ay geliyor. Hiç sebebi. Radio bugs, radio bugs. Dey tasarısındaki aksaklıkları dile getirmeye devam ediyoruz. Bu diyoruz. Lütfen bıraktığınız yerden devam eder misiniz? Yasa tasarısındaki bazı aksaklıklar nelerdir? Şimdi kanun tasarısında resmi kontrol tanımı da dahil olmak üzere birçok hükümde denetim yetkisinin kişi ve kuruluşlara devredebileceği bir yer almalı. Kimdir bu kişi ve kuruluşlar? Özel özel kuruluşlar. Şirketler yani. Evet, şirketler. Peki şirketler bu işin denetimini nasıl yapabilir? Kimler şirket olabilecek? Artık e, bu konuda yetkin firmalardan söz ediyor veya Tarım Bakanlığı dışarıdan onu da... Yüce bir şey daha sormak istiyorum. Kamuoyunda dolaşan şehir hafsanelerinden biri de bu denetim şirketlerinin akredite olması zorunluluğu var. Ve bunlar da Türkiye'de bu şekilde akredite olmuş yeterince şirket olmadığı için yabancı şirketler gelip burada gıda denetimlerini sağlayacak diyorlar. Yani bir anlamda gıda güvenliğimizde mi yabancılara emanet edeceğiz? Tabii ki. Yani halen faaliyet göstermekte olan yabancı şirketler var ülkemizde. Yani akredite, ISO 22000 veren, gıda güvenliği sistemleri veren firmalar var. Özellikle devletin burada birinci görevinin, e, sorumluluğunun e, devretmesinin yanlış olacağını ben bunu evet. ifade etmek istiyorum. Özellikle AB mevzuatında resmi kontrollerin ve sonucunda uygulanacak yaptırımların özel kişi kurum ve kuruluşlara aktarılamayacağı kesin olarak hükme bağlanmış. AB ülkelerinin hiçbirinde resmi kontrolün devredildiğine dair uygulama örneği yok uygulamanın direktiflere rağmen gerçekleştirilmesi mümkün görülmemekte. Ee, Peki Avrupa Birliği'nde böyle bir uygulama yok diyorsunuz ama e, Tarım ve Köyükseler Bakanlığımız bu tasarıyı savunurken Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak için bunu yasayı bu şekilde çıkarmak zorundayız diyor. Acaba kamuoyunun dikkatlerini başka yöne çekmek ya da bu alanda zorunluymuşuz gibi bir e, anlam çıkarmak için mi bunu ifade ediyorlar? Şimdi, o konu biraz da e, şu yönden almak istiyorum ben. E, Türkiye'de yapılması gereken aslında e, Avrupa Birliği'ndeki EFSA'ya benzer bir bağımsız bir gıda otoritesinin oluşturulması gerekiyor. Gıda kodeksinin hazırlanmasında gıda mevzuatı da çok değişken bir konu. Sürekli e, mesela bundan 10 sene önce GDO konusu yoktu. E, mevzuata da sürekli değişkenlik azediyor. E, bu otoritenin bağımsız olup e, bakanlığa e, öneriler e, getirmesi, risk değerlendirmesi yapması ve e, onda e, bir komite olarak e, görevini yapması gerekiyor. Aslında Anayasa'da açıkça kendini bulmuştur. E, halkın sağlığının korunması, gıda güveninin sağlanması devletin temel görevleri arasında sayılır ve sizin de söylediğiniz gibi bu alanda her şeyin özelleştirilmesi çok doğru bir yaklaşım olarak görülmüyor. Yani ben e, şahsen kendi adıma e, özellikle yabancı şirketlerin veya kurulacak şirketlerin gıda güveni sağlama anlamında ne kadar etkisi olacaklarını e, ciddi bir soru işaretiyle karşılıyorum. Yine Tarım Bakanlığı yetkileri şunu ifade ediyor. Mevzuat çerçevesinde gıda iş yeri sahibi kendi iş yerinde üretilen gıdanın güvenlerinden sorumlu olacak. Yani hangi kim ayranım ekşi der ki, yani bir gıda iş yeri üreticisi düşünün benim ürünlerim sağlıksız der mi? Bunu mümkün mü böyle bir şey ifade etmesi? Tabii ki yani bunun yani resmi denetim tarafından ifade edilmesi gerekiyor denetmenlerce ifade edilmesi gerekiyor. Onda da tarım bakanlığında da biliyorsunuz denetmen sayısında da çok büyük bir yetersizlik var. Yani Türkiye'de işte 50 bin tane gıda e, işletmesi varsa 40 bin 50 bin tane e, Türkiye 5 bin tane e, denetmenle bu işi götürmeye çalışıyor. Yani bu da çok e, diğer e, bir kısmı bu denetmenlerin büro işinde testil işlemlerinde çalıştığına düşünürsek. E, ...yeterince e, denetmenin olmadığını görüyoruz. Yeterince denetleme yok. Ama sanırım bakanlık şöyle bir yapı getirmeye çalışıyor. Biz özel şirketleri kurdururuz, rüya yabancı şirketleri gelir. Bunlar gıda iş yerine denetlerler, biz de o şirketleri denetleriz. Yani denetimin denetimini yaparız diye üzülüyor. Ben bir eski Tarım ve Köyükseler Bakanlığı çalışan olarak gelinen noktadan gerçekten çok üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum geçmişte biz üreticiyle birebir omuz omuza çalışan onlara her türlü bilgi ve teknolojiyi aktarmaya çalışan bir kurumken sonradan bir denetim ve kontrol kurumu oluna geldik. Ama gelinen noktada denetim ve kontrol de yapamaz hale düşmüş durumdayız. Bunu da özel şirketlere devredelim, gerekirse bazı şirketlere devredelim. Onlar bu denetimi sürdürsünler. Biz de o şirketleri denetleyelim yaklaşımı getiriliyor. Aslında bu getirilen yapı mevcut gıda güvenliğindeki yaşanan sorunları sıkıntılaraşmak yerine daha ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır gibi görünüyor. Benim en büyük endişelerimden biri de bu şekilde yatıracak bir yapıyla işte mevcut küçük işletmelerin, merdiven altı işletmelerde yatan küçük işletmelerin zamanla ortadan kaldırılması, sahadan çekilmesi, bunun yerine büyük kapıda işletmelerin kurulmasıdır. Bu başlangıçta gıda güvenini sağlanması anlamında bir yaklaşım görünmekle beraber eğer o kapanacak olan esnafı yeni sistem alanları yaratamamışsanız onların büyük gelişmesini sağlayacak olanakları sağlamamışsanız bu kriz ortamında yeni işsizlerin ve varoşları yeni yoksulların taşıması anlamına da gelecektir diye düşünüyorum. Ben bir e, konuda da görüşlerinizi almak isterim. Bu Gıda yasasının bu şekilde çıkmasını engelleme şansımız var mıdır? Mühendis odaları olarak, milletvekilleri olarak, halk olarak. Ee, biz bundan önce de e, milletvekillerine, üyelerimiz tarafından e, Fakstar'la, maillerle e, bu işin yanlış olduğunu bildirmeye çalıştık. Komisyon üyelerine de gönderdik, Sayın Başbakanımıza da gönderdik. Bundan sonra yapacağımız da yasada saçlı meclise geldiği zaman tüm üyelerimizle birlikte Ankara'ya gitmek orada derdimizi milletvekillerine anlatmak olacaktır. Evet, bildiğim kadarıyla tüketici hakları derneği de bu konuda duyarlı ve meslek odalarla birlikte hareket ederek bu konudaki denetimlerin aksatılmadan sürdürülmesini ve iş yerlerinde teknik yaramanlarla çalıştırılmasını talep eden bir yaklaşım içerisindeler. Sayın Ak, Son bir ara vereceğiz yine bir müzik dinletisine geçeceğiz. Arkasından Antalya'daki mevcut gıda güvenliği ve gıda işleyen konumu değerlendirerek programımızı tamamlamaya çalışacağız. nak veteriner hizmetleri gıda yem ve bitki sağlığı kanun tasarısının getirdiği aksaklıkları, sorunları ve gıda güvenliğini Türkiye genelinde olabildiğince özetleyerek değerlendirmeye çalıştık. Gıda Menşei Odası Başkanı olarak sizin Antalya'daki gıda güvenliği ve gıda iş yerlerinin denetimi konusundaki görüşlerinizi almak isteriz. Antalya'da durum nedir? Ne kadar gıda iş üretim iş yeri var? Bunun ne kadarı bitkisel üretimde e, üretmektedir? Ne kadar hayvansal üretimle ilgili iştikal etmektedir? Bunları bir açıklar mısınız? Antalya'da gıda güvenliği durumuna baktığımızda e, bildiğiniz gibi Antalya turizmin en, en yoğun olarak yaşandığı bir ildir. İlimizde her yıl on, yaklaşık 10 milyon turist gelmektedir. E, 400 bin yatak kapasitesine sahip bin turistik işletme faaliyet göstermektedir. Turizm denince ilk akla gelen konulardan birisi gıda güvenliği konusudur. Çünkü turistler ülkemizden memnun ayrılmaları sağlıklı gıda sunumuna bağlıdır. Zaman zaman e, yurt dışına da yansıyan sahte içki haberleri Avrupa'da gündeme gelmekte. Ülkemiz turizmine önemli darbeler vurmaktadır. Özellikle artan gıda fiyatları da turizmde gıda güvenliği için risk oluşturmaktadır. Antalya aynı zamanda ülkemizin meyve sebze üretim merkezidir. Türkiye'de meyve sebze üretiminin %10'u ilimizde gerçekleştirmekte. İhracatın %19'u e, Antalya'dan karşılanmaktadır. İhracatta yaşanan kalıntı sorunları üreticileri zor durumda bırakmaktadır. Son dönemde e, resmi laboratuvar imkanlarının geliştirilmesi önemli adımlardır. Ancak laboratuvarlarda e, analiz sürelerinin e, hızlandırılması gerekmektedir. Çünkü ihracat biliyorsunuz dinamik bir e, konudur. Bunların hızlandırılması gerekmektedir. Ayrıca e, ne kadar üreticiler... gıda işi, üretim iş yeri var Antalya'da yaklaşık Antalya'da olarak. yaklaşık e, 1300 gıda üretim yeri. Gıda mühendisleri odasına kaç kayıtlı gıda mühendisi bu alanda görev yapıyor? E, Antalya'da üye sayımız bizim 445. E, yaklaşık 95 e, gıda mühendisi arkadaşımız e, sorunu yöneticilik yapmaktadır. 95. 300 civarında da ziraat mühendisi odasında bu alanda çalışan evet. arkadaşımız var. Yaklaşık e, 400 civarında e, gıda ve kimya ziraat mühendisi. Yani bir 50 kadar da biyolog ve da, kimya mühendisi 450 tane arkadaşımızın e, 4000 iş yeri mi demiştiniz? Evet. 4000 iş yerinde denetim işlerinde aslında doğruyu söylemek gerekirse e, şunu da ifade etmemiz gerekir. Mevcut yasal çerçevede gıda sorumlu yöneticilerinin denetim işlerinin yürütüldüğü başarılı bölgeler de vardır. Antalya'nın bu alanda ben başarılılardan biri olduğunu düşünüyorum. Validemizin talimatıyla kurulmuş olan bir gıda güvenlik eylem kurulu vardır. Ve gıda güvenlik eylem kurulu başlangıçta her ay toplanırken bugün 6 ayda bir toplanarak Antalya'daki gıda iş yerlerinde yaşanan sorunları çözmüyorlar meslek odalarında katılımıyla ilgili sektör temsilcilerin katılımıyla da çözüm yolları üretmeye çalışmaktadır. Yapılması gereken bu denetimlerin sıklaştırılması ve Gıda Güvenlik Eylem Kurumu'nun yetki alanı içerisinde bakanla, kümete ve yetkililere sorunun çözümü içerisinde uygun model önerilmesi de gerekir diye düşünüyorum. Antalya'ya bu alanda geçmişte birçok şey öncülük yapmıştır. Özellikle e, ilaç kalıntıları sorununda, özellikle tarım danışmanının geliştirmesi sorununda, özellikle yine gıda güvenlik, e, gıda, e, güvenlik eylem kurulunun oluşturulması konusunda Türkiye öncülük etmiş olan bir ildir. Yalnız bu öncülüğün, bu önderliğin sadece kurullar oluşturmakla sınırlı kalmaması, ve bu alanda yapılması gerekenlerin de yukarı iletilmesi gerekir. Gerçi geçmişte bizim bir takım acı deneyimlerimiz var. Örneğin üretici bilgiler yasa tasarısı hazırlanırken de Antalya'da tüm param paydaşlar resmi kurumlarla bir araya gelerek Türkiye'ye özgü, Antalya'ya özgü özellikle seracılık sorunlarını çözecek, seracılıkta iştigal eden üreticilerin örgütlemesini sağlayacak bir model önerdiğimiz halde. Farklı bir model çıkmıştı, farklı bir yasa çıkmıştı. Yine örneğin bitki koruma ürünlerinin resizleri satış konusunda, ilaç bayılığı yasası konusunda, tarım danışmanlığı konusunda, tarım danışmanlığının destek yemesi konusunda da yine tarım paydaşları bir araya gelerek bu konuda e, görüşlerini ilettiği halde e, tersine sonuçlar açıklanmıştı ama ben bu konuda yılınmaması gerektiğini düşünüyorum. Meslek odalarının bu alanda vermeye çalıştıkları mücadelenin, bu alanda vermeye çalıştıkları uğraşılarının, e, elimizde bulunan Kıda Güvenlik Eylem Kurulu tarafından da desteklenerek tüm paranın paydaşlarının bir araya gelip Türkiye genelinde gıda güvenliği nasıl sağlanabilir? Nasıl bir mekanizma yaratılmalıdır? Bunun çalıştıracak olan teknik yaramamalarının finansmanı nasıl sağlanmalıdır? Bu konuda bir model oluşturarak bakanlığa iletmesi bir anlamda belki bu yanlış yasa tasarısının geri çekilmesine de öne olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu çerçevede sorumluluğun sadece teknik aramanlara, mühendislere ve bürokratlara ait olmadığını, tüm halkımıza ait olduğunu, çünkü herkesin bir tüketici olduğunu, hangi mesleği yaparsak yapalım, hangi işi şey yaparsak yapalım, tüketici olduğumuz ve tüketici olarak da sağlığımızı birebir ilgilendiriyoruz düşünüyorum. Yani kısacası sorumluluk hepimizindir. Bu sorumluluk yerine getirilmesi içinde bütün bürokratların, bütün siyasilerin, bütün yerel yöneticilerin, bütün halk katmanlarının el ele vererek, e, toplumumuzun geleceği, sağlıklı çocuklar yetiştirmemizin sağlayacak koşulların ortaya çıkması açısından bu düzenlemelerin bir ay hayat, önce hayata geçirmesi gerekir. Yapılması gereken e, en acilik işlerden biri de şu anda e, komisyonda olan, önümüzdeki haftalarda sanırım anayasa görüşmelerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek olan bu yasa tasarısının değiştirilerek hem halkın sağlığının korunması hem de 7500 lira at mühendisi, 8000'i gıda mühendisi ve geri kalan 5000'i de kimya mühendis ve biyologların 20.000 tane mühendisin bu ekonomik kriz ortamında işsiz kalmasının önüne geçilmelidir diye düşünüyoruz. Biz oraya sadece mühendislerin iş olarak bakmıyoruz. Bugün meslektaşlarımız bu alanda çalışmıyorsa başka bir alanda süreç içinde çalışabilir ama önemli olan halk sağlığıdır. Halkın sağlığının korunmasıdır. tabak halk sağlığı korunurken de 20 bin mühendisin bu kriz ortamında işsiz bırakması da çok kabul edilecek bir şey değildir. Konuyla ilgili son sözlerinizi almak istiyorum. Buyurun Sayın. Ben de e, özellikle e, meclisimizin bu konuda duyarlı olup bizim kaygı duyduğumuz çıkmasını istemediğimiz maddeleri konusunda özellikle daha güvenliği konusunda daha fazla önem vererek bu konuda önerdiğimiz konuların tekrar düşünülmesi gerektiğini ve gündemlerine getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Ak programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yorulduğunuz ayağınıza sağlık. Evet sayın dinleyiciler bir başka tarım gerçeği programında Türkiye'nin ve Antalya'nın bir başka sorumlu ama gerçekleri ve sadece gerçekleri konuşmak üzere Tekrar bir araya gelmek umuduyla hepinize hoşça kalın diliyorum, saygılar sunuyorum.